Ses var inşallah. Evet. Avul billahi inneşşeytaner racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihi'llahu fela mudille leh ve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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالك ويغفر لكم ظنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد İnne aslaqa'l hadisi kitabullah ve hayrul hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umur muhtesefatuha ve kullu muhteseten medh ve kullu bid'atin dalale ve kullu geçenki dersinizde selefin menhecine tabi olma emri hak yol birdir, çoğalmaz. Çokluk hakkın göstergesi değildir ve Selefe nispet edilmenin şerefi Başlıklarını işlemiştik Kısaca başlık olarak Hatırlatacak olursak Ve sünnete sarılmanın fazileti Başlığı altında Kaldığımız yerden Konumuza devam ediyoruz Bu hususta Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur De ki Eğer Allah'ı seviyorsanız Bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin Ve günahlarınızı bağışlasın Allah gafurdur, rahimdir. Ali İmran Suresi 31. Ayet-i Kerime. Ayet-i Kerime'den başlıkla alakalı kısmı alacak olursak Allah Azze ve Celle Allah Resul, Resulüne tabi olmanın yani e, başlıktaki ifadeyle sünnete sarılmanın günahların affına vesile olduğunu haber vermiştir. Yine kendisinin sünnete tabi olan kimseyi seveceğinin müjdesini vermiştir ki bu büyük bir müjdedir, büyük bir mükafattır. Burada herhalde sadece şu iki hadisi şerifi ele alsak Allah Azze ve Celle'nin kulunu sevmesi ile alakalı olarak işte biliyorsunuz e, farzları yapmakla kuluna yaklaşır, sonra nafileleri yapar ve ben onu severim. Ben onu sevince onun işten kulağı gören gözü, tutan eli yürüyen ayağı olurum. Benden istediğinde veririm, bana sığındığında korurum buyurması ve yine Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e ben falanı seviyorum, onu sen de sev diye emretmesi. Cebrail Aleyhisselam'ın gök ahalisine bunu bu şekilde bildirmesi ve sevmeni söylemesi. Yine gök halkından sonra da yeryüzü halkına o kimse halk, hakkında hüsnü kabul, onların kalplerinde ona karşı bir sevgi uyanması ee, herhalde bu... Sünnete tabi olmanın Allah'ın sevgisi yönünden getirdiği mükafatı, fazileti yönünden yetlidir. Yani sünnete tabi olmanın sadece bu fazileti olsaydı bile büyük bir fazilete haiz olmuş olunuyordu. Allah Azze ve Celle yine şöyle buyurur. Şüphesiz ben tevbe eden, iman edip salih amel işleyen ve sonra da doğru yola girenler için çok bağışlayıcıyım. Bu da Taha suresi 82. ayet-i kerime. Said bin Cübeyr bu ayet-i kerimede geçen sonra da doğru yola girenler ifadesini sünnetten ayrılmamak demektir şeklinde açıklamıştır. Doğru yola girenler yani sonra da doğru yola girenler buradan kasıt sünnetten ayrılmayanlar ayrılmamak olduğunu söylüyor. Yani kişi ancak sünnetten ayrılmadıkça, sünnete sarılmaya devam ettiği müddetçe... Doğru yoldadır, hidayet üzeredir diyor. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimin ihtilaf ettikleri zamanda sünnetime sarılan kimse kor parçası tutan kimse gibidir. Yani avucunda kor parçasını tutan kimse gibidir. Ki bununla ilgili yani... Böyle sıkıntılı bir zaman olmasa dahi bir ameli işleyen kimsenin onda çektiği sıkıntı, düştüğü zorluk nispetinde bir ecri mükafatı vardır. Hakeza sünnete sarılmak da böyle. Onu böyle sıkıntılı bir zamanda, güç bir zamanda yerine getiren kimsenin tabii ki ecri fazileti daha büyüktür. Yine Enes bin Malik radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizler bugün Rabbinizden bir beyine, yani açık delil üzerindesiniz. İyiliği emreder, kötülükten yasaklar ve Allah yolunda cihad edersiniz. Sonra aranızda iki sarhoşluk ortaya çıkacak. Daha sonra aranızda iki sarhoşluk ortaya çıkar. Nedir bunlar? Cehalet sarhoşluğu ve hayatı sevme sarhoşluğu. Bundan dolayı durumunuz değişir, iyiliği emretmez, kötülüğü yasaklamaz ve Allah yolunda cihat etmez olursunuz. O gün kitap ve sünnetin gereklerini yerine getirenlere elli sıddık ecri vardır. O gün kitap ve sünnetin gereklerini yerine getirenlere elli sıddık ecri vardır. Dediler ki eğer Resulü bizlerden mi yoksa onlardan mı? Yani bizden elli kişinin ecri mi? Sahabe soruyor. Yoksa onlardan mı? Şöyle buyurdu. Hayır, bilakis sizden. Yani sahabeden 50 kişinin, 50 sıddık kişinin ecri vardır. Böyle bir dönemde kitap sünnetin gereklerini yerine getiren kimseye. Bu rivayette de yine e, ortamın kötüleştiği, bozulduğu bir dönemde e, kitap ve sünnete uymanın sair zamanlara nazaran daha fazla bir ecre müstahak olduğunu Görüyoruz ki gördüğünüz gibi yani sünnete sarılmanın öyle e, azımsanacak değil çok büyük ecirleri çok büyük faziletleri söz konusu Allah'ın okulu sevmesi gibi işte şu hadis-i şerifte geldiği üzere o kişi için bir 50 sahabeden 50 kişinin ecri gibi bir ecrin söz konusu olması gibi. Yine Ezzühri dedi ki sünnete sarılmak kurtuluştur. Evet. Kurtuluşta ancak yine nedir? Sünnete sarılmaktadır. Bunun dışında eğer sünnete sarılma yoksa kurtuluşta yoktur. Dolayısıyla ebedi hayatı e, götüren, ebedi hayatta mükafata ermekten engelleyen bir durumdur. Sünnete sarılmak, sünneti terk etmek. Ebedi, ebedi Mutluluk, kurtuluş Sünnete sarılmakla mümkündür İmam Malik de şöyle demiştir Sünnet Nuh Aleyhisselam'ın gemisidir Sünnet Nuh'un gemisidir Ona binen kurtulur Geri kalan boğulur Evet yine burada da İmam Malik Rahim Allah Gerçekten mükemmel bir Benzetme yapmıştır Sünneti nedir? İşte Nuh'un gemisine benzetmiştir Ki gerçekten de öyledir ee, hasreten şu günümüzdeki geçte de böyle olmuş her türlü heva, heves, delalet dalgalarının azlığı, taştığı her yönden insanları kapıp sürüklediği bir dönemde tek kurtuluş Nuh'un gemisi mesabesindeki sünnete sarılmaktadır. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun işte ayet-i geldiği üzere ben daha çıkar, kurtulurum ee, dediği tarzda Başka kurtuluş yolları arayanlar umduklarını bulamayacaklar, boğulacaklardır. Tek kurtuluş yolu Allah Azze ve Celle'nin vahyiyle meydana getirilmiş olan bu gemidir. Yani sünnettir. Tek kurtuluş yolu buradadır. Sünnet gerçekten çok güzel bir misal. İmam Mali misali Nuh'un gemisi mesabesindedir. el de şöyle der. Bu zaman öğretme zamanı değildir. Bu zaman sünnete sarılma zamanıdır. Evet, sünnete sarılmak, sünneti yaşamak, başkalarını öğretmekten önce gelir. Kişi önce kendi yaşamalı. Az önceki misalde olduğu gibi eğer Nuh'un gemisi mesabesinde alırsak Nuh'un gemisine önce kendisini atmalı. Kendisi bir Nuh'un gemisine binmelidir. Böyle bir zamanda bir dalganın, bu fitnelerin güçlü olduğu, dalga geldiği, dalga dalga geldiği bir zamanda kendisini bir dalganın alıp götürmeyeceğinden emin olamaz. Öncelikle kendisi bu sünneti yaşamalıdır. Tehir etmemelidir. Meseller kısmına gelince biliyorsunuz meseleler kısmı buraya kadar zikrettiğimiz ayet-i kerime-i veya eserlerin bir felsefası, sonuç kısmı. Birincisi özellikle hevaların yani sorudan çıkan dini görüşlerin, ve bid'atlerin ortaya çıktığı zamanlarda Sünnete sarılmanın fazileti söz konusudur. Bunları zikrettik. İkincisi, sünnete sarılmanın kazandıracağı ecir yaşanılan gariplik oranındadır. Bunu da izah ettik. Güçlük ve sıkıntı nispetinde bir ecir söz konusudur. Ki hadis-i şeriflerde bunlara açıkça işaret etmektedir. Üçüncüsü ise iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak ve Allah yolunda cihat etmek ehl Sünnet'in alametlerindendir. Diğer bir babımız Sünnet üzerinde sabretmenin fazileti. Bu hususta Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Nefsini sabah akşam rızasını isteyerek Rablarına yalvaranlarla bir tut. Allah Resulüne hitap ederek nefsini Sabah akşam rızasını isteyerek Rablarına yalvaranlarla bir tut. Dünya hayatının süsüne kanarak gözlerini onlardan ayıma. Kalbini bize zikretmekten gafil kıldığımız kendi nefsinin arzusuna uyan ve işi aşırılık olan kimseye itaat etme. Kev Suresi 28. Ayet-i Kerime. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle Resulü'ne dünyanın süsüne aldanmadan, kendisinin zikrinden gafil olanlara uymadan rızası doğrultusunda sabretmesini, sebat etmesini emrediyor. Ki e, sünnet üzerinde sabretmenin fazileti başlığı altında müellif bu ayeti gelmeye getirmiş. Hasan el Basri dedi ki, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, Sünnetiniz aşırılık yapanla kabalık eden arasında kalmıştır. Sünnet üzerinde sabrediniz. Allah size merhamet etsin. Zira sünnet ehli, geçmişte insanların en azı oldukları gibi, gelecekte de insanların en azı olacaklardır. Onlar aşırılık yapanlarla beraber aşırılığa gitmemişler. Bid'at ehliyle beraber, vidatlerine sapmamışlar. Rableriyle ile karşılaşmalarına kadar sünnetlerinin üzerinde sabretmişlerdir. İnşallah sizler de böyle olun buyuruyor Hasan el Basri. Evet Hasan el Basri rahimehullah bu sözleriyle sünnet üzere sabretmeyi nasihat ediyor ve Ehli Sünnet'in özelliğinin bu sabrı Rablarına kavuşuncaya kadar sürdürmek olduğunu vurguluyor. Yani sabretmek gerekiyor ve bu sabrın sonu ta ki Rabbimize kavuşuncaya kadar olmalıdır. Yani sünnet üzere, bid'atlere sapmadan sabredeceğiz ve bunu bıkmadan, usanmadan, gevşemeden, ümitsizliğe düşmeden sebat ederek Rabbimize kavuşuncaya kadar böylece sürdüreceğiz. Ve geçmişte olduğu gibi bugün de yarında sünnet ehli az olacaktır. Bu azlık sünnet üzere sebatımızı, sabrımızı kırmamalıdır. Sünnet ehlinin durumu böyle gelmiş, böyle gidecektir. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde zaten bildirmiştir. El-Evzai şöyle demiştir. Sünnet üzerinde kalmak için nefsine karşı sabret. Sünnet üzerinde kalmak için nefsine karşı sabret. Kavmin yani selefin durdukları yerde sen de dur. Onların söylediklerini sen de söyle. Onların sustukları konuda sen de sus ve salih selefinin yolunu tut. Zira onlara geniş gelen şey sana da geniş gelecektir. Evet yani onlara yeten, selefe yeten şey sana da yetecektir. Onların yaptıklarını yetersiz görüp bidat çıkarma ve bidatlara sapma diyor. Çünkü onlara ne yettiyse bize de yetecektir. Onların durdukları yerde durmak, konuştukları yerde konuşmak, sustukları yerde susmak gerekiyor. Bu başlık altındaki sonuç kısmına gelirsek, sünnet üzerinde sabretmenin fazileti hakkında. Sünnet üzerinde sabretmek bir kere ayet-i kerimede geçtiği üzere sab emredilmiştir. Allah, Allah Azze ve Celle Resulüne ilk önce bunu emretmiştir. Diğeri sünnetin düşmanları ve ondan alıkoyanlar çoktur. Ki bu konuda da Hasan el Basri ı Rahimullah'ın sünnet ehli geçmişte insanın en az oldukları gibi gelecekte de insanların en azı olacaklardır sözünü zikrettik. Ee, yine bu konuda zaten dediğim gibi Allah Resulünden İslam garip başladı. Tekrar o garip haline dönecektir. Ne mutlu o gariplere şeklindeki hadis-i şerifte zaten mevcuttur. Bu böyle olacaktır. Üçüncüsü heva ve bidat ehlinden sakındırmak Rabbani bir metottur. Ki Rabbimiz az önce zikrettiğimiz Kehs suresinin 28. ayetinde Rasulünün bu hususta ne yapmıştır? Sakındırmıştır. Yine Kur'an hakkı belirler ve onu emreder. Kötülükten sakındırır, ondan ve kötülük ehlinden uzaklaşmayı emreder. Yine aynı ayet kerimesinde bunu zikrettik. Diğer bir mesele din karşılığında dünyayı talep eden kınanmıştır. Din karşılığında dünyayı talep eden kınanmıştır. Nefsin şehvetlerine ve şeytanın şüphelerine uymak kötülenmiştir. Hevasına uyan kimse kendisine uyulmaya ve itaat edilmeye layık değildir. Hevasına uyan kimse kendisine uyulmaya ve itaat edilmeye layık layık değildir. Tüm bunlar Keh Suresi 28. Ayet-i Kerime'de vurgulanan hususlardır. Bir başlığımız sünnetin terki dini giderir. Sünnetin terki dini giderir. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'den bir topluluk gelecek ve sünnetten şu kadarını Eliyle bunu işaret ederek yani parmak boğumu Kadarını terk edecekler Onları kendi hallerine Bırakırsanız başınıza En büyük felaketi getirirler Yani cüz'i bir Miktar gösteriyor eliyle Şu kadarını terk edecekler Olur ki bunda Yani o azını terk edecek olursanız Onları kendi hallerine bırakacak olursanız Başınıza en büyük felaketi getirirler Hiçbir kitap ehli yoktur ki İlk terk ettikleri şey sünnet, son terk ettikleri şey ise namaz olmasın. Şayet onlar kitap ehli olmasalardı elbette namazı terk ederlerdi. Yani eğer böyle olmasaydı bu namazdan başlardı. Yani e, namazın terki nedir? Küfürdür. Bir kimseden e, namazla gittiyse artık dinlen bir şey e, kalmamıştır. Çünkü <gülüyor> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişiyle küfür arasında namazın terki vardır buyurmuştur. Dolayısıyla sünnetleri terk kişi merhale merhale namazın terkine götürmekte, dini ondan dolayısıyla o, dini ondan alıp götürmektedir. Küçük gözüken bir şeyle başladığını yine Abdullah bin Mustradıyan da burada belirtiyor. Yani parmak boğumu kadar şeklinde işaret ederek ufak gözüken belki ilk etapta önemsiz bir sünnet gibi gözüken meselelerden başladığını bunu vurguluyor. Ve bunun ta namazı terke kadar götürdüğünü ve dolayısıyla kişiden dini giderdiğini belirtiyor. Ve dolayısıyla artık bu bidatlerde çoğala çoğala her bidat sünnetin yerini ala ala ortada din diye bir şey kalmıyor. Abdullah İbni Deylemi şöyle dedi. Bana ulaştığına göre dinin ilk gidişi sünnetin terkiyle olacaktır. Bana ulaştığına göre dinin ilk gidişi sünnetin terkiyle olacaktır. Yani din, dinden eksilmeye, dini yok etmeye başlama sünnetin, sünnetin terkiyle başlayacaktır. Bir halatın lif lif yok olması gibi, tel tel yok olması gibi, din de sünnetlerin teker teker terk edilmesiyle gidecektir. E, bu rivayette ise daha açık bir ifadeyle dinin gidişi şeklinde ifade edilmiş sünnetler teker teker terk edile edile artık din namına bir şey kalmayacaktır. Hatta Ömer radıyallahu dediği gibi bidatler sünnetlerin yerini alacak. Sünnetler bidat bidatler sünnet addedilecek. Sünneti işleyen bidatçılıkla itham edilecek bidatçı at, bid ise sünnet ehli addedilecek. Böyle bir zaman geleceğini Ömer radıyallahu da vurguluyor. Sünnetin terki dini giderir başlığının sonuçlarına gelirsek sünnetleri terk etmek sakındırılmıştır. Birincisi bundan sakındırma söz konusudur. İkincisi sünnetleri terk etmenin dinin yok olmasında etkisi vardır. Ki bunun merhale merhale olduğunu söyledik. Birden değil. Bir sünnet bir sünnet derken lif lif tel tel bu bütün dini yok edik ed bir duruma gelir. Üçüncüsü sünnetleri muhafaza etmenin ve ona davet etmenin önemiyle dinin kalıcılığı ve yayılmasında bunun etkisi anlatılmıştır. Evet, Zikrettiğimiz üzere sünnetler terk edile edile, din yok oluyorsa gidiyorsa e, sünnetlerin muhafazasıyla da din muhafaza edilmiş olur. Sünnetin muhafazasıyla da din bu sefer e, korunmuş olacak. Dördüncüsü sünnetlere tabi olmayı hafife almak tehlikelidir. Yani sünnetlere tabi olmayı hafife almak tehlikelidir ki bu konuda birçok rivayetler söz konusudur. Bizim belki çok basit görebileceğimiz bir şeyden dolayı Allah Resulünün sıkı sıkıya tenbihi, uyarmaları biliyorsunuz ulususlar, cemaatin, cemaatteki safı iltizamda dahi ne derece ağır bir sorumluluk olduğunu, onu terk etmekte kalplerin birbirine karşı dönmesini, ihtilafın söz konusu olmasını haber veriyor Allahu salla selam. Böyle küçük gözük, gözüken şeylerle artık bunlar terk edile, edile dinin e, ortadan kaybolması tehlikesi vardır. Dolayısıyla hiçbir sünnet e, hafife anlamaz. Yine e, bu başlığın e, altında zikrettiğimiz üzere sünnetlerin terk edilmesi hafif görülenlerden başlayıp namaza kadar gidiyordu. Yani bu sadece böyle basit gözükenler kalmıyor. Daha namaza varana kadar gidiyor. Dolayısıyla dinin gitmesi o hafif görülen terklerle başlamış oluyor. Ki e, i̇bn Mesud-i bunu bu şekilde sakındırıyor. Ki yine e, biliyorsunuz e, bu halka yapıp da zikirler sayan topluluğu i̇bn Mesud-i onlar bize göre belki çok hafif gözükebilecek. Bir de sünnette yeri olan lafız olarak yeri olan zikirleri yaptıkları halde Metod olarak Allah Resulü Sellem'in Uygulamadığı bir şekilde yapmalarından ötürü İbn-i Mesut onları ne yapıyor? Sapıklıkla suçluyor ve Bundan ne kadar haklı olduğu da Daha sonra meydana çıkıyor Onların hepsi haricilerin saflarında Ne yapıyor? Öldürülüyorlar Bir diğer başlık Sünnete uygun olmadıkça Ameller sahih olmaz Amellerin sahih olması ancak Sünnete uygun olmasıyla Mümkündür Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. De ki ben de sizin gibi bir insanım. İlahınızın tek bir ilah olduğu bana vahyediliyor. Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın. Kehf Suresi 110. Ayet-i Biliyorsunuz ayetteki salih amel ifadesi yani sahih meli ifade ediyor. Yani kitap ve sünnete uygun, ihlaslı ameli ifade eder Salih Ahmed. Bu yönüyle bu başlık altında zikredilmiştir. Allah Azze ve Celle yine şöyle buyurur. Allah'a kendisini teslim eden kimseden din yönünden daha güzel kim olabilir? Nisa suresi 125. ayet-i Yine Mülk suresinin 2. ayet-i de hanginizin daha güzel amel sahibi olduğunuzu denemek için ölümü ve hayatı Yaratandır buyuruyor. Ses geliyor mu şu an? Ses var mı? Nerede koptuğunun farkında değilim. Ayşe Radiyalan'tan her kim emrimiz olmayan bir amel işlerse reddolunur. Rivayetini zikret değildik. Bu hatırınızda mı? Burada mı koptu? Daha mı önce koptu? Onu duymadık. O halde oradan devam edelim. Ayşer radiyallahu anhadan. Başlığın devamı gelmemiş mi? Peki baştan alalım o zaman. Sünnete uygun olmadıkça ameller... ...sahih olmaz demiştik. Ve Allah azze ve celle'nin... ...de ki ben de sizin gibi bir insanım. İlahınızın tek bir ilah olduğu bana... ...vahyediliyor... Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın. Keh Suresi 110. ayeti Kerime ve e, tabii burada mı koptu nerede koptu bağlantı bilmiyorum. Burada salih amelden maksadın sahih amel yani kitap ve uygun ihlaslı amel olduğunu e, söylemiştik. Bu başlığa uygunluğu da zaten buradan geliyor. Yine Allah'a kendisini teslim eden kimseden din yönünden daha güzel kim olabilir? Buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bunu da yine Nisa suresi 125. ayet-i kerimede. Mülk suresi 2. ayet-i ise hanginizin daha güzel amel sahibi olduğunuzu denemek için ölümü ve hayatı yaratandır? Buyurmuştur. Fudayl bin İyad daha güzel amel ifadesi hakkında en ihlaslı ve en doğru amel demektir. Hem halis ve hem de doğru olmadıkça bir amel kabul edilmez. Amelin halis olması sadece Allah için yapılmasıdır. Doğru olması ise sünnet üzere yapılmasıdır demiştir. Ayşe radiyallahu anh adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim... bu problem herhalde sürecek yine. Ben bir an önce tamamlamaya çalışayım inşallah. <gülüyor> evet. Sizlerde de varsa bilmiyorum artık. İnternet bağlı gözüküyor ama e, programdan düşüyor artık. Bilmiyorum, bilmiyorum neden oluyor. O Ali bin Ebi Talib radiyallahu anh ve i̇bn Mesud radiyallahu sözlerini zikrediyorduk. Herhalde buradan ötesi duyulmuştur. Onlar şöyle demişlerdi. Ayşe radiyallahu size yine duyulmadı mı? Amelin kabulü noktasındaki biliyorsunuz meşhur sürekli zikredilen hadis-i şerif. Her kim emrimiz olmayan bir amel işlerse o reddolunur, merduttur hadis-i şerifini e, zikretmiştim. Yine duyulmamış tabi. Yani sünnete muvafık olmayan, sünnetten kaynaklı olmayan bir amel, sahih bir amel, makbul bir amel değildir. Kabul olunmaz. Redd olunur. Ki başlığımızda bu idi. Yani sünnete uygun olmadıkça ameller sahih olmaz. Yine e, Ali bin Ebi Talib ve Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a şöyle dediler. Amel olmadıkça sözün faydası yoktur. Söz olmalar Amelin faydası yoktur Niyet olmadıkça söz ve amelin faydası yoktur Sünnete uygun olmadıkça da Niyetin faydası yoktur Yani kişide İhlas varsa İhlas varsa amelin kabulü noktasında ona gereken tek şey Sünnete uygunluktur Aksi takdirde Allah ne kadar samiyetle de Çabalasa ameli makbul Olmaz Süfyan şöyle der Fakihler şöyle derlerdi. Amel olmadıkça söz düzgün olmaz. Niyet olmadıkça söz ve amel düzgün olmaz. Sünnete uymadıkça da söz, amel ve niyet düzgün olmaz. Bu başlık altındaki sonuçlara gelecek olursak, amelin kabulünde sünnete uygun olması şarttır. Ki iki şartından birini elde ediyoruz. Sünnete uygun olması. Diğeri nedir? İhlas. İhlaslı olması bunun dışında da Sünnete uygun olması. Bu ikisinden birisi yoksa bu amel makbul değildir. İkincisi Sünnete muhalefet edilmesi ile birlikte halis niyet yeterli değildir. Bilakis ikisinin bir araya gelmesi zorunludur. Din Allah için iklaslı olmak varasıyla uymak esasları üzerine kuruludur. Üçüncüsü bidatın tehlikesi ve amelin bozulmasına etkisi söz konusudur. Çünkü sünnete uymayan amel, amel makbul değildir dedik. Dördüncüsü sünnetin öğrenilmesi ve öğretilmesi farzdır. Amelin çokluğuna ve bu yolda çok çabalamaya itibar edilmez. Amelde muteber olan ancak sünnete uygunluk ve ihlas üzere yapılmasıdır. Ki az önceki ayet-i kerimelerle ilgili yine müfessirler hanginizin daha güzel amel işleyeceğini Buyruğu hakkında Allah Azze ve Celle'nin daha çok dememiş, daha güzel demiştir şeklinde izah etmişlerdir. Yani amelin çokluğuna itibar yoktur. İtibar nedir? İhlaslı olmasına, sünnete uygun olmasına. İşte amelin güzelliği budur. Bir diğer mesele sünnetin yeri ve ona itibar etmenin fazileti açıklanmıştır. Son olarak da bu başlık altında ehli sünnet ameli en sahih yani doğru olan insanlardır. Çünkü onlar nedir? Sünnet ehlidirler. Amelleri sünnet üzeredir. Eğer kişi ehl sünnetten olduğunu iddia ediyorsa amelinin sahih yani sünnete uygun olması gerekir. Ee, son başlığımız inşallah Allah izin verirse bununla tamamlayacağız. Kitap ve sünnet naslarına teslim olma gereği. Kitap ve sünnet naslarına teslim olma gereği. allah Teala şöyle buyurmuştur. Fakat hayır, Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeyler hakkında seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslim göstermedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa Suresi 65. Ayet-i bilgileri yine şöyle buyurmuştur. Oysa aralarında hüküm vermesi için... Allah'a ve peygamberine davet olunan müminlerin sözü ise işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte felaha erenler de bunlardır. Bu da yine Nur Suresi 51. ayet-i kerime. Her her iki ayet-i kerimede de islah anında, çekişme anında alan kitab-ı kerimin sünnetinin hakem yapılması ve verilen hükme teslim olunması emredilmiştir. Müminlerin şiarının bu olduğu beyan edilmiştir. E, aksi bir tavır sergileyenin, e, buradan çıkan hükmet teslim olmayanın ise iman ehli olamayacağı vurgulanmıştır. Çünkü müminlerin sözü nedir diyor, işittik ve itaat ettik. Ve kalbinde bu bunu en güzel şekilde teslimiyet göstererek kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde içinde bir sıkıntı duyuyorsa da iman ehli olmayacağını Allah Azze Celle e, önceki ayet kelimelerinde Nisa 65 ayetli gelmesinde. Beyan ediyor. Ömer radıyallahu rivayet edildiğine göre o Hacerul Esfet'e gelip onu öpmüş ve şöyle demiştir. Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne bir zarar verirsin ne de bir fayda. Şayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmüş olmasaydın seni öpmezdün. Evet biliyorsun bu da yine Ömer radıyallahu meşhur rivayet edilen bir e, eser. Yani bu rivayetlerinde görüldüğü üzere sahabe Allah onlardan razı olsun sünnete akıllarına uysa da uymasa da teslim olmuşlardır onların amellerindeki ölçü, ölçüleri nedir sünnete uygunluktur Aklı, aklına Ömer radıyallahu anh onun öp, öpülmenin gerekli olmadığı belki düşünüyor fakat Allah Rasulü'nü gördüğü için teslim oluyor İşittik, itaat ettik yani ondan bunu görmeseydim öpmezdim, bunu yapmazdım diyor. Yine ez zühri şöyle demiştir. Risalet yani peygamber göndermek Allah'a aittir. Rasule düşen tebliğ etmektir. Ki ayeti kerimede geldiği üzere senin görevini açar, apaçık tebliğden ibarettir. Bizim üzerimize düşen de teslim olmaktır diyor. Yani risalet peygamberin gönderilmesi Allah'a aittir. Peygamber'e düşen tebliğ etmektir. Bize düşen ise teslim olmaktır. Onun getirdiklerine emirlerine, nehirlerine teslimlik göstermektir. İmam Malik de şöyle demiştir. Sünnete itiraz etmeyin, ona teslim olun. Sünnete itiraz etmeyin, ona teslim olun. Şöyle olur mu, böyle olur mu, bu zamana uyar mı, şunu şöyle yapsak, maslahat gereği şu mu yapsak, bu mu yapsak? Yok. Birçok itiraz insan ne yapabiliyor, üretebiliyor. İtiraz değil. Sünnete Teslim olmak gerekiyor Yine İbni Bab'da şöyle demiştir Allah Azze ve Celle'nin Bize emrettiği şey Dinleyip itaat etmemiz Ve Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sözlerine Kıyasla kıyaslarla Örnek vermememiz Bize düşen şey Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiği Dinleyip itaat etmemiz Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sözlerine Kıyaslarla örnek vermememiz onun sözlerinin dışına çıkmış yolu aramamamız, ona kitap ile veya başka şeylerle itiraz etmememizdir. Lakin rivayet sahihse onu iman ederek, tasdikleyerek ve teslim olarak kabul etmemiz gerekir. Evet, eli sünnetin tutumu budur. Bu olması gerekir. Sünnet ehli için önemli olan rivayet sahihi değil, mi? ise eğer Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi bize ancak ona teslim olmak düşer. Birilerinin yaptığı gibi kitapla veya başka şeylerle buna itiraz edilmez. İşte ben kitapta şunu bulamıyorum, bunu bulamıyorum şeklinde biliyorsunuz itirazlar edenler var. Sünnet ehlinin şiarı bu değildir. Sünnet ehli sadece rivayetin sahih olmamasına bakar. Rivayet sahih ise teslim olur. İbn-i Teymiye şöyle demiştir. Bilinmektedir ki, Kendisiyle emrolunduğumuz doğru naslara uymamız. Maslahat veya mefsedet olarak gördüğümüz şeylerle onu reddetmemizdir. Reddetmememizdir. Yani kendi aklımızca, zannımızca maslahata uygun olan budur diyerek sünnet reddedilemez. Biz bununla emrolunduk. Yani biz böyle bir şey yapmayız. Bizim emrolunduğumuz... Naslara uymamız. Bu şekilde bir red, red e, bizim şiarımız değildir. Ki eğer buna kapı açılırsa bunun sonu gelmez. Herkes kendince bir maslahat ortaya atıp ona göre bir şeyler türetebiliyor. Sünnete teslim olmak gerekiyor. İbn-i şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı edebin başı şunlardır. Yani bunlar Allah Resulüne gösterilmesi gereken edebin başında gelir. Nedir? Tam anlamıyla ona teslim olmak. Emrine boyun eğmek. Akli denilen batıl hayallerle itiraz etmek sizin verdiği haberleri kabul ve tasdik ederek kar karşılamak. Yani öyle bir itirazlar getiriyorlar. Akli, akıl bunu gerektirir tarzında. Hayır. Akli denilen batıl hayallerle İtiraz etmek, sizin verdiği haberi kabul ve tasdik ederek karşılamak. Bu haberler hakkında şüphe ve kuşkuya düşmemek. Kişilerin görüşlerini ve zihinlerin süprü, süprüntülerini onun önüne geçirmemek. Kişilerin görüşlerini ve zihinlerin süprüntülerini onun önüne geçirmemek. Nasıl ki onu gönderen Allah subhanehu teala, ibadet, huşu, zillet, tevbe ve tevekkülde birleniyorsa... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de hükmü kabul etmede, teslimiyette, boyun eğmede ve itaatte birlemektir. İşte bu iki tevhiddir. Kulun Allah'ın azabından kurtulması ancak bu ikisiyle mümkündür. Birisi Resulü gönderenin tevhidi birlenmesi, diğeri de Resulü'ne uyma tevhididir. Ee, İbn-i Kayyumrahim oğlan burada. Resulü uymayı, tabi olmayı ittiba evidi olarak niteliyor. Ondan gayrının görüşleriyle hareket etmeyi, o görüşleri e, onun önüne geçirmeyi bu tevhide aykırı davranmak olarak niteliyor İbni Kayyım Rahim ki e, Bununla ilgili geniş, yani bu ittiba ile ilgili biraz daha geniş bilgi isterseniz, Ebu Muazza Hoca'nın sitesinde bu konuda yazdığı bir risale var. Buraya başvurabilirsiniz. Bu Yaşlık altındaki sonuç kısmına gelirsek, yani kitap ve sünnet maslarına teslim olmanın gereği. Birincisi Allah ve emre emrine teslim olmak farzdır. Allah Az ve Celle bunu ayet-i kerimelerde açık bir şekilde emretmiştir. İkincisi teslim olup boyun eğmedikçe iman sahih olmaz. Teslim, teslim olup boyun eğmedikçe iman sahih olmaz. Yani bir teslimiyet gösterilecek ve kalpte hiçbir sıkıntı yapmayacak bir teslimiyet. Bu şekilde hiçbir sıkıntı duymadan kalpte teslim olmadıkça iman sayı olmaz. Üçüncüsü sözlerin ve amellerin ölçüleceği şey sünnettir. Sözlerin ve amellerin ölçüleceği şey sünnettir. Sahabenin ve e, ilim bu konudaki tavrını sözlerini az önce zikrettik. Dördüncüsü e, akli itiraz, siyaset, zevk keşik veya Görüş sebebiyle sünneti terk eden kimse sapıklığa düşmüştür. İbn-i Kayyumrahim bu konudaki nakli zikrettik. Bu konuda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve uymak gerekir. Ve bu da bir tevhid çeşidi olarak ittiba tevhididir diyor İbn-i Kayyumrahim bunu da zikrettik. Bir sonraki başlık Kur'an sünnet olmaksızın anlaşılmaz başlığı. Ee, bu biraz uzunca. Bunu bir dahaki derse bakalım inşallah. İnşallah yine o derste bağlantı biraz daha iyi olur. Ümit ederiz. Ee, Allah Azze ve Celle'den bizleri Sünnet'te teslimiyetten ayırmamasını, nefsimize, hevamıza terk etmemesini, sünnete sarılmada, onu muhafaza etmede kendisine kavuşuncaya kadar sabırlı, sebat sebatkar kılmasını dilerim. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik <Sessizlik> ishhadu an la ilaha illa ente astagfiruke wa atubu ilayk